Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün e, ekolojik mimari ve doğal yapı e, üzerine konuşacağız. E, 4-11 Haziran tarihleri arasında e, Bayramiç, e, Kazdağ, Çanakkale'de e, bir atölye gerçekleştirilecek. E, ekolojik mimari ve doğal yapı atölyesi. Bu atölyeyi, ee, daha önce radyoda e, bu programda e, konuk ettiğimiz arkadaşımız, e, daha önce buğdayda da birlikte çalıştığımız arkadaşımız Filiz Telek organize ediyor. Filiz bugün yanımızda. Hoş geldin Filiz. Hoş bulduk. E, Filiz Sürdürülebilir Yaşam'la ilgili çalışmalar yapıyor. E, aslında e, seninle buğdayda tanıştık biz Filiz. E, bir süre birlikte e, bahçe projesi, işte aslında buğdayda ekolojik bir süre pazar, projeyi projesi. ekolojik pazar katkıda bulundun. Evet. E, ve e, sonra e, Sürdürülebilir Yaşam'la ilgili işte çeşitli inisiyatiflerle bir film festivali yaptınız. Hı -hı. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Evet. Annie Leonard'dı, hatta değil mi şeylerin Konuk hikayesini. Etmiştik, evet. E, yapan e, en Leonardı konuk ettiniz Sen sonra devam ettin Hı -hı. Hatta permakültürle e, çok yakından İngiliz'in çeşitli e, permakültür uzmanlarını Türkiye'ye getirdin evet. Şimdi de ekolojik mimar ve doğal yapı atölyesi düzenliyorsun Bayramiç'te. Evet Bayramiç'in adını bu son zamanlarda çok fazla duyuyoruz ve çok da heyecan verici şeyler oluyor orada. Evet, evet. ee, Bayramiç'ten bahsetmeden önce biraz ondan da bahsetmeni isteyeceğim tabii ama Hı -hı. E, bu atölyeden biraz söz eder misin? Kim verecek bu atölyeyi Hı -hı. Ve, ve nasıl bir atölye olacak? Evet, ee, senin de bahsettiğin gibi son üç yıldır permakültürle ilgili yoğun bir şekilde çalışmalarımıza Hı -hı. devam ediyoruz. Ve e, tohumları belki 90'lı yıllarda atılmış Türkiye'de permakültürün ama son üç yılda özellikle ot tohumları yetiştirme, büyütme şansını yakaladık, sulama, besleme <gülüyor> şansını yakaladık ve e, güzel şeyler oldu. Ve şu anda giderek hızla büyüyen ve gelişen bir network, yani bir Türkiye permakültür ağı oluşuyor. <gülüyor> e, permakültür çalışmalarını takiben ben e, yine dünyada e, gittikçe <gülüyor> önem kazandığını düşündüğüm bir konuyu e, Türkiye'de yine uygulamalı bir şekilde... Ee, yine dayanışmalı bir şekilde bir ağ oluşturacak şekilde e, gündeme getirmek istedim. Bu da işte ekolojik mimari ve doğal yapılar e, ki Türkiye zaten ya da Anadolu toprakları buna hiç yabancı değil. E, hepimizin bildiği gibi her bir yöremizde farklı o yörenin coğrafyasına ve iklimine uygun Farklı e, ekolojik mimari işte ve doğal yapılar gelişmiş e, evet. binlerce yıl içerisinde evet, gerçekten çok zengin bir kültürümüz var, zengin evet. bir geçmişe sahibiz. Tabii bu ki konu. bu e, işte modern teknolojiyle ve e, inşaat sektörünün gelişmesi <gülüyor> birlikte belki son 40 yılda hani Tuğla'ya betona, çimentoya e, bir Hı -hı. E, yönelim olmuş ve hani insanlar bunu modern, hijyenik ...gelişmişlik olarak görmüşler. Yavaş yavaş diğer e, bilgeliklerimiz ve değerlerimiz... ...gözden düşmüş birazcık ama... ...şimdi biraz da yapmaya çalıştığımız aslında... ...bunun gibi, bu atölye gibi etkinliklerle... ...bu değerlerin bizde olduğunu, bilgeliklerin bizde olduğunu hatırlamak... E, ...ve bunların gerçekten değerlerinin farkına varmak. Hı hı. E, atölyemiz e, bir haftalık bir atölye olacak. Evet, 4-11 Haziran. Evet, 4-11 Haziran'da. Amerika'dan iki uzman arkadaşımız, hocamız geliyor. Daha önce Türkiye'de permakültür eğitimleri de vermiş olan Penny Livingston Stark evet. ve onun yine yakın bir arkadaşı ve doğal inşaatlar konusunda uzman olan Janelle Kapur gelip bu eğitimi bizimle paylaşacaklar. Hı hı. Biraz çok kısaca çok, evet. içeriğinden bahsetmek istersen. Lütfen. Bu çok genel kapsamlı ve ekolojik mimari ve doğal yapılara çok giriş tadında bir çalışma olacak aslında. Ee, dediğimiz gibi henüz yani bu e, bilgelikler ve yöntemler bizde olmasına rağmen daha önce benim bildiğim kadarıyla böylesine uygulamalı hı hı. ve pratik anlamda bir çalışma henüz yapılmadı Türkiye'de. Tek Türk sadece belli yapılara yönelik. Evet. Yani evet. işte saman balyasıdır, evet. ya taş yapıdır, kerpiçtir onlara yönelik bir takım çalışmalar, bir çalışmalar yapıldı. Hatta birinde bir... bir evet evet buğdayda da saman balyası evet, 2006 yapmıştı. yılında hı hı. yazında bir e, saman balyasından ev yapmıştık evet. Derneği ile birlikte. Evet. Bu dediğim gibi daha genel, daha bütüncül bakan... E, ...hani ekolojik mimari nedir, bu işin felsefesi, etik anlayışı... ...yine aynı şekilde permakültürde olduğu gibi... ...bunun e, yani etik anlayışı olan bir yaşam felsefesinin uzantıları bunlar aslında. Yaşama yansımaları, evet. ekolojik mimari de öyle. E, bunların hem genel bir bakışı olacak... E, ...genel bir giriş kıvamında olacak... ...öte yandan... E, Yine işte temelden tutun duvar, sıva, çatı uygulamaları gibi pek çok konuda pratik uygulamalar yapacağız atölyede. Yani %80'i uygulamalı olacak atölyenin. Çok güzel. Çamura gireceğiz <gülüyor> ayaklarımızla, ellerimizle gayet pratik bir şekilde yaparak öğreneceğiz. Hı hı. Bir yandan da dediğim gibi ben her düzenlediğim etkinlikte işin sosyal boyutuna çok önem veriyorum. Çünkü sadece mesele. Ee, işte tarım, organik tarım öğrenmek değil de permakültürü nasıl uygulayacağımız değildir ya da işte saman balyasından bir ev nasıl yapacağımız değildir. Onu birlikte dayanışarak, imece usulüyle hani ilişkilerimizi güçlendirerek, topluluklar oluşturarak nasıl yaparız? Benim asıl hani tutku evet. duyduğum mesele bu. Bu etkinlikte de bu çalışmada da e, yine bunun altını çizmek istiyoruz ve ona yönelik hani katılımcıların birbirleriyle Bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabilmesine, e, ileride ortak projeler üretebilmesine yönelik e, bir takım egzersizlerde yapacağız diyeyim. E, Çok atöle. güzel. Gerçekten dediğin gibi bu bir bütün aslında. Yani iş sadece e, bir doğal yapı yapmakla bitmiyor. Evet. E, o doğal yapının içinde nasıl yaşayacağımız, e, nasıl üreteceğimiz. Nasıl neyi nasıl kullanacağımız Hayır. ve ilişkileri ne şekilde kullanacağımız zamanı nasıl kullanacağımıza kadar evet. e, diğer canlılarla ve birbirimizle ilişkiyi nasıl e, düzenleyeceğimize kadar iş çok boyutlu. Hayır. O anlamda sanıyorum e, atölye çalışması sırasında bunlar da e, paylaşımın içerisinde olacak kesinlikle, mutlaka değil mi? Kesinlikle. E, Filiz... E, Katılım konusunda yani hı hı. Türkiye'de e, bir ihtiyaç duyuluyor artık. E, yani son 3 yıl dedik mesela permakültür hı hı. konusu. Hı hı. İşte ne bileyim son 10 e, yıl organik. Tarım, tarım konusu evet. ee, yani bir, bir son 10 yıl 15 yıl aslında insanların çok daha fazla bu konulara ihtiyaç duyduğu bilgi ihtiyacı hissettiği e, e, bunu neye bağlıyorsun e, az çok tabi ki biliyoruz yani kirlenme arttıkça insanların tabi evet. ki temizliğe ol, olan ihtiyacı çok daha fazla artıyor ama hani evet, çok evet. basit bir açıklama e, getirilirse sen neye bağlıyorsun ve e, Türkiye'de bu konudaki inmeyi ve gelişmeyi nasıl görüyorsun Hı. Ee, ben genel olarak dünyanın gidişatına ve insanın insanın bilincinin evrimine bağlıyorum. Ee, bu e, bizi kapsayan bir yandan da bizden bağımsız, bizim ötemizde gelişen bir süreç gibi geliyor bana. Ee, özellikle 2000 yılından itibaren ve iklim değişikliği gündeme geldikten sonra insanlar e, aslında e, normal diye kabul ettiğimiz, normalleştirdiğimiz bir takım şeylerin hiç de yolunda gitmediğini e, ve uzun hani süreçlerde sonunun... ...yani iyi sonuçlar doğurmayacağının farkına varmaya başladılar. Hı -hı. Özellikle iklim değişikliği e, konusu bence farkındalığı arttıran çok önemli bir etmen oldu. Evet gerçekten de yaşadığımız bir kuraklık var ki... ...o evet. pek çok insanın aslında bir e, şeyini açtı dimanı ve hani Kesinlikle. görüşünü. Orada e, sonra yine dünyada olan pek çok... E, Belki birbiriyle birbirinden bağımsız ve bir, birbiriyle alakasız gibi görünen e, krizler diyelim e, işte ister sosyal sosyopolitik anlamda olsun işte ister ekonomik işte Finans krizleri olsun Aslında bunlar e, yine birbiriyle ben bağlantılı olduklarını Hı. düşünüyorum ve insanların e, algılama süreçlerini etkiledik etkilediğini düşünüyorum Hı. yani e, çok e, dediğim gibi belli bir rahat ...sınırında yaşadığınız yaşam hı hı. tarzınız sarsıldığı zaman e, bir takım şeyleri sorgulamaya başlıyorsunuz. Hı hı. Yine aynı şekilde hastalıkların çoğaldığından bahsetmiştik. E, ve ekolojik felaketlerin. E, ve ekolojik hı hı. felaketlerin. Bütün bunların e, insanları e, ben uyandırdığını düşünüyorum. Ve yine... Ya internet sonra, Hı -hı. Facebook. Yani şimdi ne <gülüyor> alaka değiliz ama... Baka, yok yok, yani çok önemli tabii ki. insanlık tarihinde biz e, böyle e, bir global e, topluluk bu kadar birbirle yakın ilişki halinde bu kadar birbirini takip edecek şekilde yaşamamıştık. Yani bu bir ilk. Bir ortak okul oluşmaya başladı aynen, değil mi? Aynen evet. aynen. Şu anda nerede ne oluyor? Anında e, bilgiye erişimimiz var. Hı -hı. Anında e, sorunları görüyoruz. Anında işte... Belki yapılan çözümleri e, yine görüp ilham alabiliyoruz. Hemen uygulamaya geçebiliyoruz. Yani şu anda dünyada müthiş şeyler oluyor. Bunun Bu imeden Türkiye'de de tabii ki e, biz nasibimizi alıyoruz. Ben son 5-6 e, yıldır bu işin içerisindeyim. Yani Hı -hı. sürdürülebilir yaşam konusunda Türkiye'de aktif olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. İlk de ba buğday ile başlamıştım <gülüyor> e, bu alanda çalışmaya. Ve o zamandan bu zamana yani... Müthiş, müthiş bir Katlanarak artıyor e, katılım, ilgi ve Kesinlikle. bilgi ihtiyacı da artıyor. Kesinlikle. Tabii insanlar bir şekilde öğrendikçe Tabii. daha fazla öğrenmek Tabii. Kapasite değişiyor. de artıyor. Hı -hı. Yani bir yandan e, sadece bilgi yaşamak değil, eyleme geçen insan da var çok. Hı -hı. Yani işte yaşam tarzını değiştiren, kırsala geçen, dönen ya da kırsala e, Hı -hı. taşınan, Hı -hı. tarım uygulamalarına başlayan, permakültürü uygulayan. E, yani çok güzel. ...umut veren şeyler Örnekler oluyor. var. Hı -hı. Peki Filiz bir ara verelim istersen. Tamam. Ee, senin seçtiğin bir şarkıyı çalacağız. Beirut grubundan Postcards from Italy adlı parçayı dinleyeceğiz. The times we are... Bayreuth grubundan Postcards from Italy adlı parçayı dinledik. Güzel parça gerçekten. Teşekkürler biz <gülüyor> bu seçimin için. Ben teşekkür ederim. Ee, evet. E, biraz katılımdan işte bu ihtiyaç artık bilgi ihtiyacından bahsettik Hı -hı. biraz önce. Ee, tekrar atölye çalışmasına dönersek bayram işte yapılacak bu atölye çalışması. Hı -hı. Bayram işte çok güzel bir oluşum var. Hı -hı. Ee, ben de permaculture e, iletişim grubunda olduğum için e-mail grubunda ee, yakından da takip etme olanağı buluyorum. Hı -hı. Çok güzel şeyler yapıyorlar. Üretimler yapıyorlar. Bunları paylaşıyorlar. Ee, ve, ve bu atölye çalışmasıyla birlikte aslında mekan da sağlıyorlar bu tür evet, organizasyonlara. Evet. O da çok hoş. Biraz bahseder misin gruptan hani, <gülüyor> tanımak amacıyla neler yapıyorlar? Bayramiç Yeniköy girişimi, <gülüyor> e, oluşumu e, ekolojik bir yerleşim alanı yaratıyorlar şu anda. Bayramiç'e yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Muratlar Köyü'nün e, yeni köy mevkisinde. <gülüyor> e, ve son 3 ayda... E, ya da 4-5 ayda diyelim oldukça böyle hızlı bir şekilde bu yazki etkinliklere hazırlıyorlar orayı. Eski bir köy evinin işte restorasyonu yapılıyor ve orada yine sınıf olarak kullanılabilecek, misafirleri ağırlamakta kullanılabilecek bir takım yeni binalar inşa ediliyor. Oraların alan işte saha düzenlenmesi yapılıyor. Bir yandan da tarımsal faaliyetlerine başladılar grup olarak. Evet. İşte buğdaylar özellikle atalık. Tohumlar bulup hı hı. E, oradaki köylüyle de çok sıkı ilişkiler e, kurup e, hem onlardan öğrenmek hem de orada yaptıkları uygulamaları köylülerle e, paylaşmak adına çok güzel işler yapıyorlar gerçekten. Evet. E, i̇nşallah hem atölyemiz esnasında hem de permakültür Türkiye permakültür buluşması hı hı. Haziran sonunda yine gerçekleşecek evet. olan bu e, güzel buluşmayı orada ağırlama şansını e, yakaladılar. Ee, güzel olacağını evet. düşünüyorum. Evet, gerçekten öyle. <gülüyor> bir ee, şey daha var oraya ilgili kısaca Hı -hı. E ekleyeyim hemen. Tam o civarlarda yine altın madeni çalışmaları aslında devam ediyor Hı -hı. ve e bir yandan da hani orada olup bu tür etkinlikleri orada yapmak e orada halka bir çeşit manevi destek vermek gibi aslında altın madenciliğe evet, evet, karşı. Çünkü evet. halk bu durumdan çok memnun değil tabii ki. Evet. Ee, evet. Bir yandan da böyle bir e yan. Hedefimiz var diyelim. Evet, çok güzel. On gerçekten yalnız olmadıklarını fark ediyorlar. Artı bir farkındalık artırıcı bir faaliyette Kesinlikle. aslında oluyordur mutlaka. Tekrar ekolojik mimari ve doğal yapı atölyesine dönersek, hı hı. E, ekolojik mimari dediğimizde, doğal yapı dediğimizde hı hı. avantajlarından biraz bahsedebilir misin? Hı hı. E, biraz daha konuyu eğer açarsak. Kesinlikle. Kısaca bahsedeyim. Hı hı. Ben zaten mimar ya da e, bir inşaat hı hı. uzmanı değilim ama Sürdürülebilir yaşam işte e, felsefesinden bakarsak olaya ve yine bütüncü bir yaşam felsefesine bakarsak yaşadığımız evlerin sağlıklı yapılar olması tabii ki çok önemli. E, o yüzden e, ekolojik mimaride bu doğal yapılarda öncelikle kullanılan malzemeler e, hı hı. kesinlikle e, tamamen doğal e, doğadan e, doğada bulunduğu şeklinde, şekliyle kullanılan malzemeler ee, bu yapıların sağlıklı olmasını sağlıyor yani örnek olarak işte toprak kili toprak kum taş e, ahşap. bambu ahşap Hı -hı. saman Hı -hı. E, bu malzemeler kullanıyor bunlar o yüzden e, yaşayan binalar aslında yani doğal malzemeler kullanıyorsunuz nefes alan binalar Hı -hı. E, insan sağlığına birebir etkisi var. Ee, Aynı yani, yörede kendi coğrafi özelliklerine evet, göre bir mimari. O, değil mi? o da e, aslında e, genel olarak ekolojiye etkisi. Çünkü yerel malzemeleri kullandığınız zaman, yerelde bulduğunuz Hı -hı. malzemeleri kullandığınız zaman... ...inşaat sektörünün bu büyük probleminden bir aslında hani o e, üretilen malzemelerin... E, ...yüksek enerji girdileriyle üretilen malzemelerin e, nakliyatları evet. e, çok ciddi karbon salımına yol açıyor... Bildiğim kadarıyla inşaat sektörü hem üretim süreçleri hem de nakliyat süreçleri göz önüne alındığında yaklaşık yüzde beş ila on arasındaki e, karbon salamını, global karbon salamının e, kaynaklarından biri. Evet. E, yerel malzemeleri kullandığınız zaman bütün bu sorunlar yani, kaldırmış e, oluyorsunuz. Yani taşlarla dolu bir arazide, ormana çok uzak olan bir arazide ahşap, evet. e, kilometrelerce uzaktan ahşap getirtip, ahşap Aynen. ev yapmak çok da ekolojik olmuyor. Yani ne hiç, kadar malzeme ekolojik olmuyor. Hiç, yani hem kendi sağlığımızı düşüneceğiz hem de dünyanın yeryüzünün sağlığını düşüneceğiz. Bunun kesiştiği noktada biz gerçek anlamda bir ee, ...işte ekolojik hı hı. E, mimari örneği yaratmış Sanırım oluyoruz. Sanırım boyutlar değil, değil da önemli değil mi? Tabii. Yani e, işte herkes evinde bir odası fazla olsun ister diye bir söz vardır. Ben çok aslında yani e, bu daha fazla daha fazla e, evet. mantalitesi. Bu evde de bir şekilde hani böyle büyük büyük evler. Evet. E, aslında çok da ihtiyacımız yok öyle yok. büyük mekanlara. Ne kadar değil büyük mi? alan olursa o kadar ısıtma ihtiyacı hı hı. ve enerji girdimizin e, artması anlama geliyor. Bu arada tabii ekolojik mimaride bir diğer faktör işte bu enerji meselesi çok önemli. Ee, sadece kullandığınız malzemeyle ekolojik bir mimari eseri üretmiş olmuyorsunuz. Yani sadece doğal malzeme kullanarak doğal bir ya da ekolojik bir yapı yapmış olmuyorsunuz. Onu konumlandırışınız güneşe, rüzgara, yağmura göre e, yaptığınız e, doğru tasarımla enerji girdisini azaltmanız, evin enerji ihtiyacını azaltmanız kendi ısınmasını ve soğumasını evin e, sağladığınız takdirde tabii ki bu enerji ihtiyaçları düşüyor. E, bunun gibi daha bir sürü e, hı hı. detay e, var önemli olan. Hele bir de e, yine bütüncül düşündüğümüzde, hı hı. bütün e, yine bütün olarak düşündüğümüzde mimari yaptığınız öyle sınırlı olmuyor. E, evin çevresinde Tabii. ekilebilir alan, işte ne bileyim evin konumu, nasıl bir yere oturtulacağı Tabii. aslında hani e, e, bahçeyi nasıl düzenleyeceğiniz, evin nereye bir şekilde konumlandırılacağı, suyu, suyu nasıl konumlandıracağınız, cam falan bütün bunlar aslında hepsi bir bütün. Bir bütün evet. ve o anlamda e, ev sadece bunun bir parçası, malzeme işte onun bir parçası. Aynen, gibi, değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, e, Peki e, bu e, kursa katılım için ne yapmak gerekiyor? Hı -hı. E, bildiğim kadarıyla e, şu anda katılımlar devam ediyor. Evet, e, evet. Tabii belli bir kapasitesi var, belli e, bir e, sınırlama var ama Hı -hı. E, bir yandan da bir, bir, bir burs konusu var. Bildiğim evet. kadarıyla değil mi? biraz ondan bahseden. E, kursa misin? ilgi güzel oldu. Hı -hı. Ben çok memnunum e, bu kadar yoğun bir ilgi olmasından, özellikle genç arkadaşlarımız. E, mimarlık ve peyzaj mimarlığı bölümlerinde okuyan evet. e, üniversite öğrencileri ya da yüksek lisans öğrencilere çok ilgi gösterdi. E, yalnız yoğun bir şekilde de burs talebi var bu öğrenci arkadaşlarımızdan. E, ben e, yani kurs organizasyonu, atölye organizasyonu e, belli bir sayıda zaten burs sağlıyor. Hı hı. E, bunu ben düzenlediğim her etkinlikte ee, sağlamaya çalışıyorum hı hı. Ee, hani ekonomik durum bir engel teşkil etmesin diye fakat bu sefer ilgi o kadar yoğun ki e, ben e, açıkçası burs e, desteği çağrısı yap, yapıyorum hı hı. Ee, e, özellikle bu genç arkadaşlarımızın atölyeye katılma konusunda destek vermek isteyenler olursa Benimle temas kurabilirler. E, ayrıca atölyeyle ilgili bi, e, bilgileri de e, bloğumdan ulaşabilirler. Evet, istersen bir adres verelim. Tabii nereden ki, bilgi edinebilirler? E, Sürdürülebilir Yaşam e, bloğumun e, ismi www.sürdürülebiliryasam.wordpress.com Evet. E, zaten sürdürülebilir yaşam diye e, hı hı. ya da ekolojik mimari e, atölyesi diye ararlarsa Google'da hı hı hı. E, kolayca bulabileceklerini düşünüyorum. Evet Filiz çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür e, ederim. İleriki programlardan birinde de yine e, seni konuk edeceğiz. Bu evet. sefer permakültür buluşması, e, buluşması ile ilgili. Çok teşekkürler ben tekrar. Ben teşekkür ediyorum. E, evet ekolojik mimari ve doğal yapı atölyesi 411. Haziran tarihleri arasında Bayramiç Kaz Çanakkale'de düzenleniyor. Penny Livingston Stark ve Janel Kapur, Janen Kapur ee, atölye çalışmasını gerçekleştirecek. Ee, bununla ilgili daha fazla bilgiye www.surdurabilir.yasam nokta wordpress.com adresinden ulaşabilirsiniz. Programı her zaman olduğu gibi e, Buday Derneği'nin e, yerel yönetimlerin işbirliğiyle birliğiyle e, kurduğu e, %100 ekolojik pazarlara sizi davet ederek e, kapatmak istiyoruz. Bugün Bakırköy'de, cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri Kartal'da e, kuruluyor. %100 ekolojik pazarlar e, sağlıklı bir yaşam için, sağlıklı beslenmek için ve Ekolojik üretim, doğal üretim yapan çiftçiyi desteklemek için sizi pazarlara davet ediyoruz. Hepinize iyi hafta sonları, hoşçakalın.